Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi 14. Bölüm Bu sadaka, kökleri ve sonuçları ile varlıklar aleminde somutlaştırılmaktadır. Hurma ve üzümden, altında ırmaklar akan ve her çeşit meyvesi bulunan bir bahçe. Bu, koyu gölgeli, bereketli ve bol meyveli bir bahçedir, verenin, alanın ve bütün insanların hayatında kökleri ve etkileri itibarıyla sadaka da öyle, canlıdır, gölgesi vardır, hayır ve bereketi vardır, gıdası ve kokusu vardır, temizliği ve gelişmesi de. Böyle bir bahçeye ya da güzelliğe sahip olmasının ardından, içinde yakıcı ateş bulunan kasırganın bahçede yaptığı tahribat gibi kim bahçesinin üzerine başa kakma ve eziyet musallat edebilir. Hem de ne zaman, onu kurtarmaktan son derece aciz olduğu, gölgesine ve nimetlerine en fazla muhtaç olduğu bir saatte. Hayli yaşlanmış olduğu halde, bakıma muhtaç çocukları varken bu bağansızın esen bir samyeline tutularak yanıp kül olsun. Kim ister bunu ve kim bu sonucu düşünür de ondan sakınmaz. Düşünürsünüz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Ve böylece öncelikle içindeki hoşnutluk, refah ve zevkle birlikte ruhun arındırılması ve güzelleştirilmesi yanında, içinde ateş bulunan kasırganın kopmasıyla canlı ve somut sahne tamamlanmış oluyor. Bu harikulade kulade sahne, koyu gölgeli ve bol meyveli bahçeye içinde ateş bulunan kasırganın zihinlerde tasavvura bile imkan tanımadan musallat olduğu ürpertici duyguyu canlandırıyor. Sonra her sahnenin oluşması sunuluş tarzında ve sıralanışında belli düzeyde, ince, güzel ve ayrıntıları kaçırmayan bir uyum vardır. Bu ahenk bireysel sahnelerle yetinmez, bu bölümün başlangıcından sonuna kadar gelen toplu sahnelerin tümünü kapsayacak kadar uzanır perde, bunların tümü uygun ortamlarda sunulur, ziraat ortamında, yedi başak veren bir tek tohum, üzerinde toprak bulunan ve şiddetli yağmur isabet eden kaya, tepe üzerinde yemişlerini iki kat arttıran bahçe, hurma ve üzümlerden bir bahçe, ziraat ortamını tamamlayan şiddetli yağmur, çisinti ve kasırga bile bu etkileyici sanatsal ortamdan eksik edilmiyor. Bu etkin sanatsal sunuşun ötesindeki büyük gerçek, insan ruhu ile yeryüzü toprağı arasındaki bağın gerçeği, asıllarının ve tabiatlarının bir olduğu gerçeği, toprakta ve insan ruhunda aynı şekilde gelişen hayat gerçeği ve bu hayatın, insan ruhunda ve toprakta duçar olduğu mahvoluş gerçeğidir. Surenin akışı, adabını ve sonuçlarını açıkladıktan sonra türünü ve yöntemini açıklamak için sadakanın ilkeleri konusunda bir başka adım atarak sürüyor. 267 Ey müminler, kazandıklarınızın temiz ve kaliteli olanları ile sizin için topraktan yetiştirdiklerimizden sadaka verin, sakın kendiniz göz yummadan almayacağınız, adi ve kalitesi bozuk şeyleri vermeye kalkışmayın, iyi bilin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, övülmek ona mahsustur. İNFAKTAKİ ÖLÇÜ Surenin akışı içinde geçen ayetlerin ortaya çıkardığı, sadakanın dayandığı ve kaynaklandığı esaslar varlıkların en üstününe karşı cömert davranmayı, yaptığı bir alışverişte kendisine sunulduğunda değerini düşünmeden alamayacağı eski ve kötü şeyleri sunmamayı gerektirir, Yüce Allah, kötü ve iğrenç şeyleri kabul etmekten beridir. Bu her çağda ve her nesilden iman edenlere, ellerine geçen tüm malları kapsayan genel bir çağrıdır. Kendi elleriyle kazandıkları helal ve iyi olan şeyleri kapsadığı gibi ziraat ya da maden ve petrol benzeri ziraat dışı Allah'ın onlar için topraktan çıkardığı her şeyi kapsar. Bu yüzden ayeti kerime Resulullah döneminde bilinen ve sonraları gündeme gelecek tüm mal çeşitlerini içine almaktadır. Bütün mallara da ayetin gerektirdiği zekat düşer, zekatın miktarına gelince, onu da o zaman bilinen mal çeşitleri üzerinde Resulullah bizzat uygulayarak açıklamıştır, diğer bütün mal çeşitleri onlara kıyaslanır ve onlara katılır. Bu ayetin ilk nüzul sebebi hakkında çeşitli rivayetler yapılmıştır, Kur'an'ın karşı karşıya kaldığı hayatın hakikatini ve ruhları arındırıp kendi düzeyine çıkartmak için giriştiği çabanın hakikatini gözler önüne getirmek için bu rivayetleri hatırlatmakta bir sakınca yoktur. İbni Cerir, Berra b Azib'e dayandırarak şöyle rivayet eder. Berra der ki: "Bu ayet Ensar hakkında nazil olmuştur. Ensar hurmaları toplama zamanı geldiğinde henüz olgunlaşmamış olanları toplayıp Resulullah'ın mescidinde iki direk arasında ipe asarlardı. Muhacirlerin fakirleri de bunlardan yerdi. Onlardan biri ham hurmaların arasına caiz olduğunu sanarak çürük olanlarını da katmıştı. Bunun üzerine yüce Allah" böyle yapanları kınayan şu ayeti indirdi. Adi şeyleri infak etmeye kalkışmayın. Aynı hadisi, Hakim de Berra'dan rivayet eder ve Buhari ve Müslümin şartlarına göre sahih olmasına rağmen ikisi de rivayet etmemiştir der. İbni Ebu Hatem bir başka yoldan Berra'ya dayandırarak şöyle rivayet eder, bizim hakkımızda nazil oldu, hepimiz hurma sahibi idik, adam, az çok ne varsa hurmasından getirirdi, bazısı hurma salkımlarını getirir, mescitte bir yere asardı, ehli safenin yiyeceği olmazdı, onlardan biri acıktığında gelir, bastonu ile vurur, olgunlaşmış veya olgunlaşmamış düşen hurmayı yerdi, iyiliği arzu etmeyen bir takım kim kimselerde en kötü salkımları ve hatta dalından kopmuş olanları da getirip asarlardı. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Kendiniz göz kapamadan alamayacağınız adi şeyleri infak etmeye kalkışmayın. Ardından Hazreti Peygamber, sizden biriniz hediye edildiğinde gözü kapalı olamayacağı ya da ancak utancından alabileceği şeylerin benzerini infak etmeye kalkışmasın. Bundan sonra her birimiz yanındakilerinin en iyisi getirirdi. İki rivayet de birbirine yakındır, ikisi de Medine'de meydana gelmiş bir duruma işaret etmektedir, bize, Ensar'ın harcama, hoşgörü, cömertlik ve üstünlük tarihinden çizdiği safhaya karşıt bir safha göstermektedir, bize, bir cemaatin içinde olağanüstü örnekler olabileceği gibi, Ensar arasındaki, eğitilmeye, arınmaya ve olgunluğa yönelmesi için yönlendirilmeye muhtaç kimseler gibi başka örneklerin de olabileceği göstermektedir, nitekim bazısı kendilerine verildiğinde geri çevirmekten utandıkları ya da bir alışverişte gözü kapalı yani değerini tespit etmedikçe alamayacakları şeylerin benzerlerini Allah için infak etmekten nehyedilmişlerdi, ayetin son kısmı da buna işaret etmektedir. Bilin ki Allah ganidir, hamiddir. İnsanların bütün verdiklerinden müstanidir, Allah için bir şey harcadıklarında, aslında kendileri için harcıyorlardır, o halde iyisinden ve de seve seve vermelidirler, Allah Hamid'dir, iyilikleri kabul eder, onları över ve güzellikle karşılık verir. Bu konuda zikredilen her iki sıfatta da, Ensardan oluşan o grubun kalplerini fiilen titrettiği gibi bütün kalpleri titreten duygular mevcuttur. Ey iman edenler, kazandığınızın iyisinden infak edin. Yoksa Yüce Allah, sizin sadaka olarak vermeye yönelttiğiniz kötü şeylerden müstanidir. Üstelik Allah, infak ettiğinizde sizi iyilikle övmekle ve size hoşlanacağınız, şükredeceğiniz bir mükafat vermektedir. Çünkü Allah, rızıkları veren, ihsanda bulunandır. Daha önce sahip olduklarınızı kendisi verdiği halde yine de iyiliklerinize övgüyle karşılık vermektedir. Hangi duygu, hangi teşvik ve hangi eğitim bu olağan? üstü üslup kadar kalplere etki edebilir infak etmekten kaçınmak ya da kötü şeyleri vermek, kötü etkenlerden, Allah'ın yanında bulunana karşı kesin inancın sarsılmasından, Allah'a bağlı, ona dayanan ve yanında bulunan her şeyin sonuçta ona döneceğini kavrayan ruhlarda bulunmaması gereken fakirlik korkusundan kaynaklandığından, yüce Allah'a iman edenlerin, bu etkenlerden arınmaları, nereden nefislere yer ettiğini bilmeleri için bu duyguları kalplere serp kim olduğunu açıklıyor, aşağıdaki ayette bunun şeytan olduğunu bildiriyor. 268 şeytan fakirlikle korkutarak size cimriliği, kötülük işlemeyi emreder, oysa Allah size kendi katından bağışlama ve bol nimet vaat eder, Allah'ın lütfü geniştir, o her şeyi bilir. 269 o hikmeti dilediğine verir, kime hikmet verilmişse ona çok hayırlı bir şey verilmiş demektir, bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlayabilirler. Şeytan sizi fakirlikle korkutmakta, ruhlarınıza ihtiras, cimrilik ve azgınlık duygularını serpmektedir. Yine şeytan size kötülüğü emretmektedir. Fuhuş, haddi aşan bütün günahları kapsamaktadır. Her ne kadar bilinen bir günah için kullanılıyor olsa da içerik olarak daha kapsamlıdır. Fakirlik korkusu cahiliye döneminde halkı kız çocuklarını diri diri kuma gömmeye sevk ettiğinden, bir nevi fuhuştur, servet biriktirme olan ihtiras, bazılarını faiz yemeye yönelttiğinden, o da fuhuştur, Allah yolunda infak etmek nedeniyle meydana gelen fakirlik korkusu zaten fuhuştur. Şeytan, sizi fakirlikle korkutup fuhuşu emrediyorsa, Allah da size kendinden bir mağfiret ve bolluk vadetmektedir. Allah ise kendinden bir mağfiret ve bolluk vadetmektedir. Ayeti kerimede önce mağfiret sonra bolluk zikredilmektedir. Çünkü bolluk mağfirete bir ektir ve o yeryüzünde rızkın verilmesini ve Allah yolunda harcayıp infak etmenin mükafatını kapsamaktadır. Allah'ın lütfu geniştir ve o her şeyi bilendir. Geniş lütfundan verir, Allah, kalplere vesvese vereni bildiği gibi vicdanda kuşku duygusunu geliştireni de bilir, Allah sadece mal vermez, mağfiret vermekle de kalmaz, adalet ve dengeye yönelme, sebep ve sonuçları kavrama. Basiret, görüş ve algılama sonucunda her şeyi yerli yerine koyma anlamına gelen, de verir. Hikmeti dilediğine verir, kime hikmet verilmişse ona çok hayırlı bir şey verilmiş demektir. Ona, adalet ve denge duygusu verilmiştir, fuhşa dalıp haddini aşmaz, sebep ve sonuçları kavrama yeteneği verilmiştir, İşlerin değerlendirmesinde sapıtmaz, hareket ve davranışlarında kendisine doğru ve salih olanı ulaştıracak aydınlık görüş yeteneği verilmiştir ve daha bunun gibi nice hayırlar. Akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Akıl sahibi, düşünüp unutmayan, uyanık, gafil olmayan, ibret alıp tekrar sapıklığa dalmayandır, aklın görevi budur, onun görevi, hidayete ilişkin ilhamları ve kanıtları düşünmek ve bunlardan yararlanıp umursamaz ve gafil olarak yaşamamaktır. Allah'ın, kullarından dilediğine verdiği bu hikmet, O'nun dilemesine bağlıdır. Bu, İslam düşüncesinin temel kurallarından biridir. Her şeyi Yüce Allah'ın mutlak ve serbest iradesine bırakma. Bu arada Kur'an-ı Kerim hidayeti isteyerek gerektiği biçimde çabalayıp didinenlerin kalbine Yüce Allah tarafından bundan yoksun bırakılmayacaklarına ilişkin bir başka gerçeği yerleştiriyor. Bizim uğrumuzda çaba sarf edenleri muhakkak yollarımıza hidayet ettiririz, şüphesiz Allah ihsan edenlerle beraberdir. Allah'ın hidayetine yönelen herkesin, Allah'ın bu gayretlerinin karşılığını ve nasiplerini vereceğini ayrıca onlara hikmet verip böylece birçok iyilikler bahşedeceğini bilsin ve kalpleri mutmain olsun diye bu gerçek açıkça ifade edilmektedir. Yüce Allah'ın, şeytan sizi fakirlikle korkutmakta ve size fuhuş emretmektedir, Allah ise kendinden bir mağfiret ve bolluk vadetmektedir, Allah'ın lütfü geniştir ve her şeyi bilendir, hikmeti dilediğine verir, sözü hakkındaki konuyu bitirmeden önce iyice anlamamız gereken bir başka gerçek daha var. İnsanın önünde bir üçüncüsü bulunmayan iki yol vardır, Allah'ın yolu, şeytanın yolu, ya Allah'ın vadine kulak verecek ya da şeytanın, kim Allah'ın yolunda yürümez, onun vadini dinlemezse, şeytanın yolunda ve onun vadine uyuyordun gerçek olan bir tek metottan başkası yoktur, Allah'ın koyduğu bu hayat metodu, bunun dışındakiler şeytan için ve şeytandandır. Bu Allah'ın hayat için koyduğu metoddan sapanların hiçbir şekilde hidayet ve doğruluk iddiasında bulunmalarına delil bırakmamak için Kur'an'ın yerleştirdiği, sık sık tekrarladığı ve bütün tekit yöntemlerini kullanarak belirlediği bir gerçektir. Ortada bir şüphe ya da bulanıklık söz konusu değildir. Allah ya da şeytan ya Allah'ın metodu ya da şeytanın metodu ya Allah'ın yolu ya da şeytanın yolu dileyen dilediğiniz seç sin bundan sonra, helak olan bile bile helak olsun, yaşayan da bir kanıttan dolayı yaşasın, Enfil suresi, 42, ne bir şüphe, ne kapalılık, ne de bulanıklık, ancak, hidayet veya sapıklık, hakke birdir, birçok değil, haktan sonra sapıklıktan başka ne var ki, Yunus suresi, 32. Bundan sonra surenin akışı ile birlikte sadaka konusuna dönüyoruz, sadaka olsun, adak olsun, gizli açık olsun, yüce Allah infak edenin ne infak ettiğini çok iyi bilmektedir, İşlenen amelin ötesindeki niyete göre mükafatını vermek bu bilgisinin gereğidir. 270 verdiğiniz her nafakayı, adadığınız her adağı kuşku yok ki, Allah bilir, zalimler için bir yardımcı yoktur. 271 eğer sadakaları açıktan verirseniz bu güzeldir, şayet onları kimse görmeden fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve bu, bir kısım günahlarınızın silinmesine vesile olur, Allah yaptıklarınızdan haberdardır nafaka, kişinin malından çıkardığı sair hayırları da kapsar, zekat, sadaka ve gönüllü olarak cihad için sarf edilen mallar gibi, adak ise infak türlerinden olup infak edenin belli bir miktar belirterek, üzerine vacip kıldığı bir ibadettir, adak, yalnızca Allah için, onun uğruna ve onun yoluna adanır, cahili değişik çağlarda müşriklerin tanrıları ve putları için kestiği kurbanlar gibi onun kullarından falancası için, adak adamak şirk türlerinden biridir. Verdiğiniz her nafakayı adadığınız her adağı kuşku yok ki, Allah bilir müminin, niyetinin, vicdanın, hareket ve davranışlarının yüce Allah'ın gözetimi altında olduğunu düşünmesi, ona riya ve gösteriş yerine takva, cimrilik yerine cömertlik, fakirlik korkusu karşısında kurtuluş, mükafata güvenme, Allah'ın mükafatına bağlılık, Allah'ın verdiği şeylerden hoşnut olmak, huzur duymak ve Allah'ın kendisine rızık olarak verdiği şeylerden infak ederek şükrünü ifa etmek gibi birçok Bahşeder. Nimetin hakkını vermeyen, Allah'ın ve kulların hakkını vermeyen ve Allah kendisine verdikten sonra iyilik yapmaktan kaçınan kişiye gelince, o zalimdir, sözüne zulmetmiştir, insanlara zulmetmiştir, kendisine zulmetmiştir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Sözünü tutmak adalettir, dürüstlüktür, İyiliğe engel olmak ise zulümdür, despotluktur. Bu konuda insanlar, kendisine nimet verildiğinde ahdini yerine getirip şükreden, Allah'a verdikleri sözü tutan adil kimseler, bir de hakka itaat etmeyen ve şükrünü yerine getirmeyen zalim ve Allah'a verdikleri söze ihanet edenler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Zalimler için bir yardımcı yoktur, sadaka, içten gelerek ve ve gizlice verildiğinde bu, en güzel verme biçimi olduğu gibi Allah'a da daha sevimli gelir, gösteriş veriye kirinden arınmak için böylesi daha iyidir. Ancak, bir farzı yerine getirmek de söz konusu olduğundan açıkça verildiğinde Müslümanların emirlere itaat ettiği, farzları yerine getirdiği sonucu çıkacağı için bu davranış da iyidir. Bunun için ayeti kerime, eğer sadakaları açıktan verirseniz güzeldir bu, şayet onları Kimse görmeden fakirle yaklaşık verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır demektedir. Ayeti kerime her iki duruma da şamildir. Her duruma uygun uygulamayı da belirtiyor. Yerine göre bunu, yerine göre onu övüyor. Bunun ve onun sonucunda müminlere günahlarının giderileceğini vadediyor. Günahlarınızdan bir kısmı silinir. Ayeti kerime bir yandan kalplerinde takva ve arınma duygusunu harekete geçiriyor, diğer taraftan güven ve huzur havası estiriyor. Sonuçta her durumda kalplerin niyetiyle, ameliyle Allah'a bağlıyor. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aşağıdaki iki sorunu kavrayabilmemiz için, infak konusunun bu kadar uzatılmasını, bu konu anlatılırken bunca teşvik ve tehdit yöntemlerinin kullanılmasını iyice düşünmek gerekir. Birincisi, İslam'ın beşer ruhunun takatinin ve onun derinliklerinde gizli mal tutkunluğunun, bu ihtirasın üstüne çıkması, bu tutkunluktan kurtulması ve Allah'ın bütün insanlık için dilediği üstün seviyeye yükselmesi için kesintisiz harekete geçirilmeye ve sürekli coşturulmaya olan ihtiyacını görmesidir. İkincisi, eli açıklığı ve cömertlikle ün salmış Arap toplumunda Kur'an-ı Kerim'in böylesi bir tabiata sahip kimselerle karşılaşmasıdır. Çünkü Arapların sehavet ve cömertlikleri, hatırlanma, nam, insanların övgüsü, çadır ve obalarda dilden dile nakledilme amacına yönelikti. Dolayısıyla İslam'ın onlara, bu tür beklentiler olmadan, bunların tümünden soyutlanmış olarak insanlar için değil sırf Allah için sadaka vermeyi öğretmesi kolay olmamıştı, sorun, uzun vadeli bir eğitimi, çok çalışmayı, yücelmek, soyutlanmak ve kurtulmak için kesintisiz bir çağrıyı gerektiriyordu, öyle de olmuştu. Bu yüzden sürenin akışının müminlere hitap ederken, aniden Resulullah'a yönelmesi, İslami düşüncenin kuralları üzerine bina edilmesinde ve İslami hayat tarzının yolunda istikamet bulmasında derin etkileri bulunan bir takım büyük hakikatlerin yerleşmesi amacına yöneliktir. 272 onları doğru yola getirmek sana düşmez, ancak Allah dilediğini doğru yola iletir, hayır amacıyla ne infak ederseniz bu kendiniz içindir, zaten siz sırf Allah rızasını kazanmak için infak edersiniz, yaptığınız her hayır amaçlı harcamanın karşılığı size eksiksiz olarak verilir, kesinlikle size haksızlık yapılmaz. İbni Ebu Hatem, İbni Abbas'a dayandırarak şöyle rivayet eder, Resulullah onları doğru yola getirmek sana düşmez, ayeti nazil olana kadar Müslümanlardan başka kimseye sadaka vermemeyi emretmişti. Bu ayetin nüzulünden sonra hangi dinden olursa olsun muhtaç olan herkese verilmesini emretti. Şüphesiz, kalplerin hidayet ve sapıklığı, Allah'ın kullarının sorumluluk alanına girmez, bu kişi Allah'ın Resulü de olsa durum değişmez, çünkü bu, Yüce Allah ile o kişi arasında bir sorundur, kalpleri yaratan Allah'tır, ondan başkası hükmedemez, dilediği gibi tasarrufta bulunamaz ve kimsenin kalpleri üzerinde egemenliği söz konusu olamaz, peygambere düşen yalnızca tebliğdir, hidayet ise Allah'ın elindedir, onu da alışıp hidayeti hak edenlerden dilediğine verir, bu konunun insanların yetki alanından çıkarılması, hidayet istediğinde yalnızca Allah'a yönelmesi ve hidayet kanıtlarını sırf Allah'tan edinmesi için Müslümanın duygularında yer etmesi kaçınılmaz olan bir gerçeği yerleştirmekte, ayrıca sapıkların muhtemel inatları karşısında dava adamına bir genişlik bahşetmekte, davet ettiğinde onlardan dolayı sıkıntı hissetmemesini, onlara acımasını ve kalplerdekileri en iyi bilen Allah'ın inançsızların kalbine de hidayet yerleştirmesi ve kendilerini bu davada başarıya ulaştırması için onun iznini beklemesini sağlar. Onları doğru yola getirmek sana düşmez, ancak Allah, dilediğini doğru yola iletir. O halde onlara karşı gönlünü geniş tut, hoşgörülü ol, senden bekledikleri sürece iyilik saç, yardımda bulun, bundan sonrası Allah'a kalmıştır ve infak edenlerin mükafatı Allah katındandır. Burada İslam'ın Müslüman kalpleri yükselttiği ve bundan hoşnut kıldığı parlak hoşgörü ortamının bazı üstün ufuklarını görüyoruz, kuskusuz İslam yalnızca dini özgürlük ilkesini yerleştirmekle kalmaz ve sadece dinde zorlamayı yasaklamakla yetinmez, bunlardan çok daha geniş boyutlusunu yerleştirir vicdanlara, Yüce Allah'ın direktiflerinden kaynaklanan insani hoşgörü ilkesini yerleştirmekte ve Müslüman kitle ile baş halinde olmadıkları sürece, inançlarına bakılmaksızın bütün ihtiyaç sahiplerinin Müslümanlardan yardım ve destek görme hakkını da teminat altına almaktadır. Ayrıca infak, sırf Allah rızası için olduğu sürç infak edenlerin sevabının Allah katında saklı olduğunu bildirmektedir. Bu ancak, İslam'ın gerçekleştirebildiği ve sadece Müslümanların hakikatini kavradığı bir hamledir insanlık için.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 Zaten siz sırf Allah rızasını kazanmak için infak edersiniz. Kuşkusuz bu yalnızca müminlerin özelliğidir, başkasının değil, çünkü o, Allah'ın rızası dışında bir amaç için infak etmez, hevası için infak etmediği gibi bir menfaat için de infak etmez, infak ederken bir de insanlar ne diyor diye dönüp bakmaz, insanların sırtına binmek, onlara üstünlük kurmak ve kibirlenmek için infak etmez, otorite sahiplerinin hoşlanmaları ya da kendisini ödüllendirmeleri için de infak etmez, Allah'ın rızası dışında hiçbir amaç için infak etmez, tamamen Allah için ve her şeyden soyutlanarak, bu yüzden yüce Allah'ın sadakasını kabul etmesinden, malını bereketlendirmesinden, sevabı ve bağışından, Allah'ın kullarına yaptığı iyilik ve ihsana karşılık Allah'ın iyilik ve ihsanından emindir, verdiklerinden dolayı, daha yeryüzündeyken yücelir, arınır, temizlenir, ahirette göreceği mükafat ise en büyük kurtuluş, en yüce mevkidir. Sonra ayeti kerime sadakanın dağıtılacağı yerlerden birini zikretmeye ve müminlerden bir grubun durumunu, yardımına ihtiyacı olduğu halde durumunu söylemekten kaçınan, kalplerindeki güzellikten dolayı ihtiyacını gidermesi için kimseye yanaşmayan ruhları anlamaya sevk eden incelik, tok gözlülük, üstünlük ve güzellik dolu bir tablo, duyguları coşturacak biçimde sunuluyor. 273 Kendilerini Allah yoluna adamış, bu yüzden yeryüzünde, dünyalık için, koşmaya fırsat bulamayan ve hayaları yüzünden, tanımayanlar tarafından varlıklı sanılan fakirlere yardım edin, sen onları yüz ifadelerinden tanırsın, yüzsüzlük edip hiç kimseden bir şey istemezler, yaptığınız her hayır amaçlı harcamayı kuşku yok ki Allah bilir. Bu duygulandırıcı vasıflar, kendileri dışında, düşmanlardan hiç kimsenin yaklaşmaması için Resulullah'ın evlerini korumak amacıyla Mescid-i Nebevi'de kalan, bu arada Allah yolunda cihad etmeye kendilerini adayan ve ticaret ve kazanç için imkan bulamayan, buna rağmen insanlardan hiçbir şey istemeyen, ihtiyaçlarını açıklamaya onurları el vermeyecek kadar güzel davranan, bu yüzden durumlarını bilmeyenlerin varlıklı sandığı, ve gerçek durumlarını da feraset sahiplerinden başka kimsenin bilmediği ehli Safa gibi, mallarını ve ailelerini Mekke'de bırakıp, Medinede oturarak kendilerini Allah yolunda cihad etmeye ve onun resulünü korumaya adayan muhacirlerden bir topluluğun durumunu yansıtmaktadır. Ancak ayetin kapsamı geneldir, onların dışında her çağda aynı durumda olabilecek herkese şamildir, şartların kendilerini engellediği, çalışmaktan alıkoyduğu, onurlarının yardım istemelerini engel olduğu, buna rağmen ihtiyaçlarını açıklamaktan kaçınmaları yüzünden durumlarını bilmeyenlerin, tok gözlülüklerinden dolayı zengin sandığı, ancak derin duygu ve açık basiret sahiplerinin bu rahat görüntünün ardındaki gerçek durumu kavradığı ve onlar utançlarından her ne kadar gizleseler de ruhsal durumları yüzlerinden okunan saygıdeğer fakirlerin durumuna uygun düşmektedir. Bu, şu kısacık ayetin o saygın örnek için çizdiği derin duygular uyandıran ve başarıyla çizilmiş adeta canlı bir tablodur. Her bir kelime neredeyse bir fırçanın dokunması gibi, çizgileri ve imgeleri çizmekte, duygu ve infialleri somutlaştırmaktadır. İnsan, daha okuması tamamlanmamışken, bu yüzleri ve kişilikleri görür gibi oluyor. Kur'an'ın insan tiplerini çizerken uyguladığı gibi bu yöntem, adeta canlı ve hareketliymiş gibi sunmaktadır manzaraları. Avret yerlerini gizler gibi ihtiyaçlarını saklayan bu saygı değer fakirlere, haysiyetlerini zedelemeden, onurlarını kırmadan ve ancak gizlice yardım edilmelidir. Bu yüzden ayeti kerime, sadakayı verenlerin, Yüce Allah'ın verdikleri sözleri bildiğine ve mükafatlarını vereceğine güvenlerini sağladıktan sonra sadakanın gizlenmesini ve saklayarak verilmesini ilham ettiren bir tarzda sürüyor. Yaptığınız her hayır amaçlı harcamayı kuşku yok ki, Allah bilir. Gizli olan şeyleri yalnızca Allah bilir ve iyilik onun yanında kaybolmaz. Sadakanın ilkelerinin açıklandığı bu kısım, her çeşit yardımı ve Allah için harcayan herkesi kapsayan genel bir hükümle son buluyor. 274 mallarını gece gündüz, gizli açık Allah yolunda harcayanların mükafatı Allah katında verilecektir, onlar için bir korku söz konusu değildir ve onlar üzülmezlerdi. Konuyu noktalayan şu ayet kerimenin gerek başında gerekse sonunda, bütün ayetler arasındaki uygunluk ve kapsayıcılıkla uyuşan bir düzen göze çarpmaktadır, bu son, kapsamlı ve kısa dokunuşlar. Mallarını, infak edenler. Bu şekilde genel ve bütün mal çeşitlerini kapsar biçimde. Gece gündüz, gizli açık. Bütün zamanları ve her durumu kapsamak içindir. Mükafatları Rabbleri katındadır. Bu şekilde kesin, malın artması, ömrün bereketlenmesi, ahiret mükafatı ve Allah'ın hoşnutluğu, hepsi bunun içindedir. Onlar için bir korku söz konusu değildir ve onlar üzülmez de, gerek dünyada gerekse ahirette korkutucu hiçbir şeyden korkmadıkları gibi üzücü hiçbir şeyden da üzülmezler. Sarsılmaz ilkenin sonunda gelen bu uyum, işaret edilen kapsayıcılığı ve genelliği ilham ettirmektedir sonra İslam, mensuplarının hayatını sadaka ve infak gibi ''vermek'' üzerine kurmaz. İslam düzeni tamamen gücü yeten herkesin kolayca iş bulması ve rızkını temin etmesiyle çalışma ve ücret arasındaki dağılımı hak ve adalet ilkesine dayandırarak servetin, mensupları arasında güzelce paylaşılması esasına dayanmaktadır. Ancak sebeplere uymayan bazı istisnai durumlar söz konusu olmaktadır. Bunları da sadaka ile çözümler, bir kere Allah'ın şeriatım eksiksiz uygulayan Müslüman devletin topladığı, sadece kendisinin toplamaya hak sahibi olduğu ve Müslüman devletin maliyesinin gelir kaynaklarının en önemlisi olan malı farzlar, ikinci olarak da daha önce değindiğimiz adabına uygun bir şekilde ve bu ayeti kerimenin açık bir örneğini tavsif ettiği, alanların iffetini koruyarak gücü yetenlerin hiçbir sınırlama doğrudan ihtiyaç sahiplerine verdiği gönüllü sadakalar şeklinde çözümler. İslam, mensuplarının ruhlarında tok gözlülük duygusunu o kadar geliştirir ki onlardan biri hayatını sürdürmek için yeterli miktarın çok altında bir şeye sahip olduğu halde gene de istemeyi onuruna yedirmez. Buhari, kendi isnadıyla ata B, Yesar ve Abdurrahman B, Ebi Umre'nin şöyle dediğini rivayet eder, Ebu Höreyre'nin şöyle dediğini işittik, Resulullah, yoksul, bir iki hurma ya da bir iki lokma verilen kimse değildir, yoksul, iffetli olandır, dilerseniz Yüce Allah'ın, yüzsüzlük edip hiç kimseden bir şey istemezler, ayetinin kastettiğini okuyun, buyurdu. İmam Ahmet, bize Ebu Bekir Hanefi, ona da Abdülhamid b, Cafer babasından, ona da Müzeyne kabilesinden bir kişi annesinden şöyle anlattı, der, annem bana, insanların istediği gibi gidip Resulullah'tan istesen olmaz mı, dedi, ondan istemek üzere gittiğimde onu ayakta hitap ederken buldum, şöyle diyordu, kim onurlu olmak isterse Allah onu onurlu kılar, kim kendini, istemekten müstani kılarsa Allah onu zengin kılar, beş okka değerinde bir şeyi olduğu halde insanlardan isteyen yüzsüzlük etmiş olur, bunun üzerine kendi kendime, benim bir devem var ki beş okkadan fazla eder, oğlumun da bir devesi var, o da beş okkadan fazla eder, dedim ve ondan hiçbir şey istemeden geri döndüm. Hafız Taberani kendi isnadıyla Muhammed B. Sirin'den şöyle rivayet eder, Kureyş kabilesinden olup Şam'da oturan Harise, Ebu Zer'in muhtaç durumda olduğu haberi gelmişti, o da Ebu Zer'e 300 dinar gönderdi, Ebu Zer, benden daha sıkıntıda olan bir Allah'ın kulunu bulamadın mı, Resulullah'ın, 40 dinarı olduğu halde, isteyen yüzsüzlük etmiş olur buyurduğunu işittim, Halbuki Ebu Zer'in 40 dirhemi var, bir koyun ve iki hizmetçi var. İslam, hükümleri, direktifleri ve kanunlarında hiçbir parçanın ve ayrıntının gözden kaçırılmadığı bir bütün olarak hareket eden mükemmel bir düzendir. O, düzenini bunların aynı anda işlemesi için koyar, böylece olgunlaşır ve aralarında uyum sağlar. Beşeriyetin bütün yeryüzü toplumlarında bir benzerini göremediği o eşsiz toplumu böyle kurmuştu İslam. Faiz düzeni Geçen bölümde ilkeleri sunulan sadakanın karşısında yer alan bir diğer uygulama da çirkin ve asık suratlı faiz uygulamasıdır. Sadaka vermek, hoşgörü, arınma, temizlik, yardımlaşma ve dayanışmadır. Faiz ise cimrilik, murdarlık, kirlilik, bencillik ve bireyselliktir. Sadaka, malın geri gelmesini beklemeksizin karşılıksız yapılan yardımdır. Faiz ise borcun yanında, borçlunun emeğinden veya etinden koparılan haram bir fazlalıktır. Borçlanan kişi malı çalıştırıp kar etmişse bu onun çalışmasının ve emeğinin karşılığıdır. Dolayısıyla alınan faiz onun emeğinden koparılmış demektir. Veya kar etmeyip zarar etmişse ya da malı kendisi ve ailesinin nafakası için almış dolayı o maldan bir kar edememişse bu durumda alınan faiz onun etinden koparılmış demektir, işte bu yüzden faiz, sadakanın karşıtı çirkin ve asık suratlı bir uygulama olarak beliriyor. Bunun için ayeti kerimeyi, hoşgörülü, temiz, güzel ve sevimli uygulamadan hemen sonra içindeki pislik ve çirkinliği, insan kalbini katılaştırmasını, toplumda kötülük yapmasını, yeryüzünde bozgunculuğa neden olmasını. Dolayısıyla kulların helak olmasını ortaya çıkaran nefret ettirici bir tarzda sunuyor. İslam, cahiliye geleneklerinden hiçbirini geçersiz kılmak için faizi kaldırmak kadar uğraşmamış, Hiçbir konuda bu ayette ve başka yerlerde geçen ayetlerde görüldüğü gibi faiz konusundaki kadar tehditkar bir üslup kullanmamıştır, bunun hikmetini kuşkusuz yüce Allah bilir, cahiliyede faiz, bir takım fesat ve kötülüklerin kaynağı olmuştu, ancak faizin bu asık yüzünden kaynaklanan pislikler ve çirkinlikler günümüz modern dünyasında olduğu kadar bütünüyle ortaya çıkmadıkları gibi bugünkü çağdaş toplumda belirdiği gibi bu kanlı yüzde bu denli sivilce ve da görülmemişti. Bu çirkin düzen hakkında okuduğumuz ayeti kerimede beliren korkutucu hamlenin hikmeti ilk cahiliyeden çok günümüz cahiliyesinde insan hayatında meydana gelen korkunç olayların ışığında anlaşılmaktadır. Allah'ın hikmetini, bu dinin yüceliğini, bu metodun mükemmelliğini ve bu düzenin titizliğini düşünmek isteyen herkes bunların tümünü ilk defa bu ayetlerle yüz yüze gelenlerden fazlasıyla kavrayabilirler. Çünkü bütün söylenenleri bizzat doğrulayan dünyanın pratiği gözler önündedir. Faiz yiyen ve faize dayanan sapık beşeri faiz düzeni insan ahlakında, dininde, sağlığında ve ekonomisinde meydana getirdiği yıkım sonucu, helak edici ve mahvedici belaya duçar olmuştur. Fert toplum, ulus ve kavimce, sonuçta öç ve azap gördükleri yüce Allah'la gerçek bir savaşa tutuşmuşlardır, ancak yine de ibret alıp bu durumdan kurtulmazlar. Surenin akışı, geçen bölümde sadakanın prensiplerini sunarken, kötü, kınanmış ve verimsiz faizcilik temeline dayanan düzenin karşısında yer alan, Yüce Allah'ın Müslüman toplumun dayanmasını istediği ve bütün beşeriyetin ondaki rahmetten yararlanmasını dilediği toplumsal ve ekonomik düzenin kurallarından birini de sunmaktadır. Gerçekte yeryüzünde iki düzen vardır, düşüncede buluşmayan, temelde birleşmeyen ve sonuçta uyuşmayan İslam ile faiz düzeni, bunlardan her biri hayat, hedefler ve gayeler hakkında diğeri ile tamamen çelişen bir düşünce sistemine dayanmakta ve insan hayatında diğerinden tamamen ayrı sonuç meydana getirmektedir, bu korkutucu hamlenin ve bu ürpertici tehdidin sebebi budur. İslam, ekonomik düzenini, bütün hayat düzenini olduğu gibi varlık aleminde yürürlükte olan hakkı temsil eden belli bir düşünceye ve bu evreni, şu yeryüzünü ve insanı yaratanın, kısacası her varlığa varlığını bağışlayanın Yüce Allah olduğu esasına dayandırmaktadır. Her şeyi var eden olması hasebiyle her şeyin maliki olan Yüce Allah, insan cinsini yeryüzünde halifesi kılmış, ondan aldığı bir söze ve şarta bağlı olarak, onu rızık, kuvvet, güç ve enerji kaynakları bahşettiği yeryüzüne yerleştirmiştir. Ancak bu geniş mülkü içinde dilediğini dilediği gibi yapacak şekilde başıboş bırakmamıştır, onu açık sunuşlar dahilinde Allah'ın metodu ve yalnızca onun şeriatına bağlı kalmak şart artı ile halife tayin etmiştir. Kendisinden sadır olan akitler, işler, davranışlar, ahlak ve ibadetler bu anlaşmaya uygun olduğu sürece doğru ve geçerli olurlar. Bu anlaşmanın şartlarına uymayan her şey batıl ve geçersizdir. Bunu güç ve zor kullanarak yürürlüğe koymak isterse bu durumda ne Allah'ın ne de Allah'a iman edenlerin kabul etmeyeceği bir zulüm ve azgınlık sergilemiş olur. Bütün evrende olduğu gibi yeryüzünde de hakimiyet yalnız ve yalnız Allah'ındır, yöneten ve yönetileni ile bütün insanlar onun şeriatını ve metodunu uygulama yetkisini ondan alırlar, hiç kimse bunun dışına çıkamaz, çünkü onlar, yeryüzünde bir şart ve sözleşme gereğince halife kılınmış vekillerdir, ellerindeki rızıkların yaratıcı sahipleri değil. Bu sözleşmenin maddelerinden biri de, bazısının bazısına dost olması için Allah'a iman edenlerin arasında yardımlaşmanın oluşması ve Allah'ın verdiği rızıktan bu yardımlaşma uyarınca yararlanmasıdır. Ancak, Marksistlerin dediği gibi mutlak ortaklık anlamında değil, sınırlı, ferdi mülkiyet esasına göre Yüce Allah'ın geniş lütfundan yararlandırdığı kişinin bu genişlikten rızkını temin etmesi kadar başkasını yarar anlamında, bununla beraber, daha önce belirttiğimiz gibi hiç kimsenin, gücü yettiği halde kardeşine veya topluma yük olmaması için herkesin gücü ve yeteneğine göre Yüce Allah'ın müyesser kıldığı oranda çalışması zorunludur, bunun için zekat, miktarı belli bir farz kılındığı halde, sadaka, hiçbir sınırlama getirilmeden isteğe bırakılmıştır. Ayrıca, iman edenlerin davranışlarında denge ve itidal gözetmeleri, gerek Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak ederken, gerekse kendilerine helal kılınan güzel şeylerden yararlanırken israf ve savurganlığa kaçmamaları şart koşulmaktadır. Böylece tüketim ihtiyaçları denge unsuruyla sınırlandırılmış, geri kalan fazlalık ise zekat farizası ve isteğe bağlı sadakaya bırakılmış olur, bunun için müminler özellikle mallarını arttırıp çoğaltmaları istenmektedir. Aynı zamanda mallarını arttırırken başkalarına zarar vermeyecek araçlara başvurup malın akışına engel olmamaları, kullar arasında rızkın dolaşımını ve sizden zengin olanlar arasında elden ele dolaşan bir imtiyaz olmaması için, Haş Suresi, 7, malın her tarafa yaygınlaşmasını aksatmamaları da şart koşulmaktadır. İslam, niyet ve amelde temizliği, araç ve amaçlarda nezafeti gerekli kılarken, bireyin vicdanını ve ahlakını, toplumun da hayatını ve varlığını rencide etmeyecek kazanç yollarına başvurmaları için malın artmasına da bir kayıt koymaktadır. İslam bütün bunları, evrenin pratiğindeki gerçeği temsil eden düşünce ile halife kılınmış insanın şu geniş mülkdeki tüm uygulamalarına egemen, istihful, halife kılınma, sözleşmesi esasına dayandırmaktadır. Bu yüzden faiz, öncelikle mutlak imani düşüncenin kurallarıyla çatışan ve içinde Allah'ın şeriatı gözetilmeyen, başka bir düşünce sistemine dayanan bir düzendir. Bunun için faiz düzeninde Yüce Allah'ın beşer hayatının dayanmasını istediği ilkelere, amaçlara ve ahlak kurallarına uyma söz konusu değildir. Öncelikle bu düzen, Allah'ın iradesiyle beşer hayatı arasında hiçbir ilişki olmadığı, her şeyden önce insanın yeryüzünün efendisi olduğu, Allah tarafından bir sözleşmeye bağlı olmadığı gibi onun buyruklarına da uyması, gerekmediği esasına dayanmaktadır. Sonra birey, malı elde etmek için dilediği araca ve malını geliştirmek için dilediği yola başvurmakta özgür olduğu gibi malından dilediği gibi yararlanmakta da özgürdür. Bu konularda ne Allah'tan bir sözleşme veya şarta uymak zorundadır ne de başkalarının yararı onu sınırlandırabilir. Bunun için, yapabildiği kadar kasasına ve servetine eklemede bulunduktan sonra, milyonlar ezilmiş, önemli değildir, kuşkusuz, bazan İnsanların koyduğu kanunlar kar hırsını sınırlandırmak ve hile, makam, gasp, talan, aldatma ve zarar vermeyi engellemek gibi bu özgürlüğe sınırlı oranda müdahale ederler. Ancak bu müdahale daha çok insanların nefislerinin uyuştuğu ve nevalarının sevk ettiği sonuca yönelik olur, yoksa ilahi bir otoritenin koyduğu değişmez prensiple herhangi bir ilişkisi söz konusu değildir. Ayrıca bu düzen, insan varlığının tek gayesinin ne surette olursa olsun ma, kazanmak ve dilediği gibi maldan yararlanmak olduğuna ilişkin hatalı ve ifsat edici bir düşünceye dayanmaktadır. Bu yüzden insan, mal biriktirmek ve ondan yararlanmak hususunda azgınlaşır ve yoluna konulan tüm prensipleri ve başkalarının menfaatlerini çiğner geçer. Bunlar, sadece mala hükmetmezler, bu arada otoriteyi de ellerinde bulundururlar, her ne kadar belli ilkeleri, ahlak kuralları ve mutlak anlamda dini veya ahlaki bir düşünceleri olmasa da, dinler, ahlak kuralları, idealler ve ilkelerle alay ettikleri için daha fazla sömürmelerini sağlayan sistem, düşünce ve yasaları koymak için bu korkunç otoriteyi kullanarak ihtiraslarını dindirmek ve kötü emellerine ulaşmaktan, geri kalmazlar, bunun için de en yakın araç, insanların ahlaken çökertilmesi ve kurulmuş tuzaklara ve şebekelere kaptırmak suretiyle birçoklarının sahip oldukları son parayı da harcadıkları zevk ve şehvetlerden oluşan kokuşmuş bataklığa düşürülmesidir, bunu da dünya ekonomi piyasasına kendi sınırlı menfaatleri doğrultusunda hükmederek yürütürler, her ne zaman bu durum, dünya ekonomisinde konjöktürel kriz Bizlere yol açarsa ve bütün insanların ortak yararları olan sanayi ve ekonomik ürünlerde bozulmaya sebep olsa, sorun, uluslararası servetin iplerini ellerinde bulunduran faizci para babalarının yararına göre çözümlenir. Modern çağda beliren en büyük felaket, ki cahiliye döneminde bu kadar çirkin bir konumda değildi eskiden bankerler, borsalar günümüzde de çağdaş bankaların kurumları şahsında temsil edilen faizcilerin, ellerindeki uluslararası baskı gereçlerinin içinde ve dışında gizli bulunan korkunç otorite ve sahip oldukları gazete, kitap, üniversiteler, hocalar, yayın araçları, sinema filmleri gibi propaganda ve reklam araçları vasıtası ile faiz düzeninin gölgesinde faizcilerin, kemiklerini ve etlerini yediği, alın terlerini ve kanlarını emdiği fakir halk yığınları arasında faizin tabii ve akla uygun olduğu, ekonomik büyüme için kendisinden başka esas bulunmayan en doğru esas olduğu ve batıdaki uygarlık alanındaki bu ilerlemenin bu düzenin iyiliği ve bereketiyle olduğuna ilişkin zehirli, pis fikirlerin genel bir kabul görmesidir. Buna göre bu düzenin ortadan kalkmasını isteyenler gerçekler ile ilgisi bulunmayan ütopyacılardır. Bunlar bu görüşleriyle pratikte hiçbir değeri bulunmayan soyut, ahlaki teorilere ve ütopik ideallere dayanmaktadırlar. Şayet müdahale etmelerine müsamaha edilecek olursa ekonomik düzen altüst olacaktır. Bunun için faiz düzenini eleştirenler, gerçekte bu düzenin kurbanı, zavallı halk yığınları tarafından alaya alınırlar. Bu kurbanların durumu olağan dışı bir akımın meydana ile uluslararası faizcilerin sinirlerinin gerilmesine neden olan dünya ekonomisinin durumu gibidir. Bir avuç kurdun yoluna dikilecek her örgütlü ekonomik hareket bu faizcilerin karşı çıkmalarına sebep olur ve giderek insanlığın yararına olan bu hareket onlar tarafından da dışlanır. Faiz düzeni ekonomi açısından da kusurlu bir düzendir. Kötülükleri, bizzat onun gölgesinde büyüyen, akıllarını ve kültürlerini, kültür, düşünce ve ahlakın tüm alanlarına zehir saçan bu düzenden beslenen batılı bazı ekonomi uzmanlarının dikkatini çekecek boyutlara ulaşmıştır. Salt ekonomik açıdan bile bu düzeni kusurlu bulanların başında Alman Reich Bankası'nın eski müdürü Doktor Şaşt gelmektedir. 1950. 53 yılında Şam'da verdiği bir konferansta, sonsuz bir matematiksel işlem olarak yeryüzündeki bütün malların çok az sayıdaki faizcinin elinde toplandığı bir gerçektir, çünkü borçlanan kar da etse, zarar da etse borç veren faizci, bütün işlemlerde kar etmektedir, bu nedenle, sonuçta, matematiksel bir işlem olarak bütün malların sürekli kar edene dönmesi kaçınılmazdır, diyordu. Bu kuram gerçekleşmek üzeredir, çünkü yeryüzündeki malların büyük çoğunluğuna gerçek anlamda birkaç bin kişi sahip bulunmaktadır. Geriye kalan mülk sahipleri, bankalara borçlanan sanayiciler, işçiler ve benzerleri ise mal sahipleri adına çalışan ücretliler olup emeklerinin karşılığı bu birkaç bin kişi tarafından devşirilmektedir. Faizin cinayetleri bununla bitmez. Bir kere faiz temeline dayanan ekonomik düzen, mal sahipleri ile çalışanların, sanayi ve ticaret alanındaki ilişkilerini kumar ve sürekli didişmeye dönüştürür. Çünkü faizci, daha çok kar etmek için çalışır, bu yüzden, sanayi ve ticaret alanında ihtiyacı arttırmak ve kar haddini yükseltmek için piyasadan parayı çeker, sanayi ve ticaret alanında çalışanların parayı bu şekilde kullanmanın hiçbir kar getirmediği, ne bir kar ne de artış sağlamadığını kavramalarına kadar fiyatlar yükselmeye devam eder, bu esnada milyonlarca kişinin çalıştığı bu alanlarda kullanılan paranın hacmini kısma yönüne gidilir, fabrikalar darboğaza girer, ardından üretimi düşürme yoluna giderler, işten çıkarmalar baş gösterir ve alım gücü düşer, iş bu noktaya gelip faizciler mala karşı talebin azaldığını ya da durduğunu görünce zorunlu olarak kar haddini düşürürler, sanayi ve ticaretle uğraşanlar yeniden etraflarına üşüşmeye başlar, artık hayat bolluk içinde geçmektedir, böylece uluslararası ekonomi piyasasında. Konjöktürel krizler meydana getirilerek insanlar sürü gibi oradan buraya sürülüp dururlar. Sonra, Sanayici ve tüccarlar borçlandıkları paranın faizini tüketicilerin cebinden verdiklerinden bütün tüketiciler dolaylı olarak faizcilere vergi ödemiş oluyorlar. Çünkü onlar tüketim mallarının fiyatını yükseltmekte ve sonuçta faizcilerin cebine girecek borç yükünü daima halklarının omuzuna bindirmektedir. Hükümetlerin kalkınma ve bayındırlık faaliyetlerine girişmek için hazineden aldıkları borçların faizini vatan ödemektedirler. Çünkü bu hükümetler borçla birlikte faizini de kapatmak için değişik vergiler çıkarmak zorunda kalırlar. Böylece tüm fertler bu kısır döngünün sonunda faizcilere verilen haracın ödenmesine katılmış olurlar. İşin bu aşamada kalması ve borçların sonunda sömürgeciliğe yol açmaması pek az görülmüştür. Üstelik sömürü yüzünden birçok savaşlar meydana gelmiştir. Biz burada Kur'an'ın gölgesinde faiz düzeninin bütün kusurlarını anlatacak değiliz, bu, bağımsız bir araştırmanın konusu olacak bir alandır. Ancak Müslüman olmak isteyenleri, İslam'ın iğrenç faiz düzenini yasaklaması konusunda temel bazı gerçeklerden haberdar ederek yaptığımız açıklamayla yetinmeye çalışacağız. Bir ruhlarda iyice yer etmesi gereken birinci gerçek, İslam ile faiz düzeninin bir arada bulunamayacağı gerçeğidir, bunun dışında gerek din adamlarından gerekse başkalarından fetva sahiplerinin söylediği tüm sözler yalandır, aldatmadır, daha önce de değindiğimiz gibi İslam düşüncesinin temeli ve insanların hayatlarında, düşüncelerinde ve ahlaklarında gösterilen pratik sonuçları, faiz düzeniyle bizzat çarpışmak. İki ikincisi, faiz düzeninin sırf imanları, ahlakları ve hayat görüşleri için değil, insanların ekonomi ve iş hayatları için de bir yıkım olduğu, insanların saadetini yok ettiği, genel ekonomik gelişme için uygun bir düzenmiş gibi gösteren, aldatıcı ve yaldızlı görünümüne rağmen insanlığın dengeli büyümesini dumura uğrattığı gerçeğidir. Üç üçüncüsü, İslam'da ahlaki düzen ile uygulanan pratik düzenin birbirine tamamen bağlı oldukları, insanın bütün davranışlarında hilafet sözleşmesi ve şartına bağlı olduğu, hayatı boyunca sergilediği tüm yeteneklerinden dolayı denendiğinin ve sınandığının, ahirette de bunlardan hesaba çekileceğinin farkında olduğu ortadadır. Biri ahlaki, diğeri pratik olmak üzere iki ayrı düzenin bulunmadığı, insanın tüm davranışlarını her ikisini birlikte oluşturduğu, her ikisinin de iyiliğine sevap, günahına azapla karşılık verilecek ibadetin kapsamına girdiği, başarılı İslam ekonomisinin ahlaksız olamayacağı, ahlaktan da vazgeçildiği zaman, insanların pratik hayatlarının başarıya ulaşmasının mümkün olamayacağı asli bir unsur olduğu gerçeğidir. Dört dördüncü olarak, Faiz düzeninin kişinin vicdanını, ahlakım, toplum içinde kardeşine yönelik düşüncesini ve genel anlamda, kötülük, ihtiras, bencillik, aldatma ve kumar ruhunu yaymak suretiyle toplum hayatını ve sahip olduğu değerleri bozmadıkça yerleşmeyeceği gerçeğidir. Modern çağda ise sermayeyi en aşağılık sömürü yöntemlerine yönelten başlıca etken sayılmaktadır faiz. Faizle borçlanan sermaye hem faizini ödemek hem de borçlarını yararlandırmak için karını garantiye almak zorundadır. Bu yüzden açık saçık filmler, gazeteler, oyun ve eğlence yerleri, beyaz kadın ticareti gibi insanlarda ahlaki çöküntü meydana getiren söz ve yönlendirmelerle doğrudan sömürüye başvurmaktadır. Faizle borçlanan sermayenin derdi insanlık yararına girişimlerde bulunmak değildir. Onun derdi en alçak huyları, en iğrenç eğilimleri kullanmak. Sömürü şeklinde de olsa kar etmektir. Yeryüzünün her köşesinde görülen manzara budur. Bunun başlıca sebebi de faizci düzendir. Beş beşinci olarak, İslam'ın mükemmel bir hayat düzeni olduğu gerçeğidir. Çünkü o faizle işlem görmeyi yasaklarken düzenini de bunu gerektirmeyecek esaslar üzerine kurmakta ve ekonomi, toplum ve insanlığın düzenli bir şekilde gelişmesini engellemeden toplumsal hayatın diğer yönlerini de bu tür bir muameleyi gerektirmeyecek şekilde arındırarak düzenlemektedir. Altı altıncı olarak, İslam'ın, hayatı kendi düşüncesi ve özel metodu uyarınca düzenleme imkanı bulduğunda, faiz işlemlerini ortadan kaldırırken çağdaş ekonomik hayatın tabi ve sağlıklı gelişmesi için gerekli olan kurum ve araçları da kaldırması gerekmediği gerçeğidir. Ancak, yalnızca faizin kirinden ve pisliğinden arındırdıktan sonra başka sağlıklı kurallar uyarınca çalışmasına müsaade eder, bu kurum ve araçların başında bankalar, şirketler ve benzeri modern ekonomi kurumları gelmektedir. 7. yedincisi ve en önemlisi, Müslüman olmak isteyenin yüce Allah'ın beşer hayatının onsuz yapamayacağı ve o olmadan ilerleyemeyeceği bir şeyi haram kılmasının imkansız olduğuna inanmasının zorunlu olduğu gerçeğidir. Ayrıca herhangi bir şeyin olmasına rağmen insan hayatı için gerekli ve ilerlemesi için kaçınılmaz olmasının da imkansız olduğuna inanılması gerekmektedir. Bu hayatı yaratan yüce Allah'tır. İnsanı bu hayatın üzerine halife tayin eden, geliştirip ilerletmesini emreden ve bunların tümünü dileyip uygun gören de O'dur. O halde herhangi bir şeyi Yüce Allah'ın haram kılmasına rağmen insan hayatının düzenlenmesi ve ilerlemesinin onsuz olmayacağını ve pis bir şeyin hayatın düzenlenmesi ve ilerlemesi için gerekli olduğuna ilişkin bir inancın Müslümanın düşüncesinde yer etmesi imkansızdır. Bu kötü bir düşünce olduğu dar kötü bir anlayış ve aşağıdaki fikirlerin nesiller boyu yayılmasına çalışan zehirli pis ve azgın bir propagandadır. Güya faiz ekonomi ve uygarlığın gelişmesi için zorunluymuş ve faiz düzeni tabii bir düzenmiş bu aldatıcı düşünce yeryüzünün doğusuna, batısına, genel kültürün kaynaklarına ve insani faaliyetlerin özüne kadar yayılmıştır. Ayrıca, çağdaş hayatın fiilen bu faiz kurumlarınca düzenlenmesi ve başka temeller üzerine kurulu bir düşüncenin zorluğu bu propagandaların yayılmasını hızlandırmaktadır. Öncelikle bu zorluk. İmanın yokluğundan kaynaklanır, İkinci olarak, düşünmenin zayıflığından ve faizcilerin, dünya hükümetleri içindeki nüfuzu bir de genel ve özel propaganda araçlarıyla ve ellerindeki yönlendirme gücüyle yaygınlaştırıp yerleştirmeye çalıştıkları bu vehimlerden kurtuluş acizinden kaynaklanır. 8. 8. olarak dünya ekonomisinin bugün, yarın faizin dışında başka bir temele dayanması imkansızdır tezi. Hörafeden ya da devam etmesinde yararı olanların, ellerindeki geniş araçlarla besledikleri koca bir yalandan başka bir şey olmadığı gerçeğidir. Çünkü, sağlam bir niyet ve uluslararası faiz borsalarının ellerinden özgürlüğünü alıp kendisi için iyilik, mutluluk ve bereket arzuladığı kadar güzel ahlak ve temiz bir toplum arzulayan insanlık ya da Müslüman ümmet azmettikçe, Allah'ın insanlık için dilediği, fiilen uygulanmış gölgesinde hayatın gerçekten geliştiği, her zamanda yüceliği ve gölgesi altında gelişebildiği olgun düzenin kurulmasının yolu her zaman açıktır, şayet insanlar düşünüp doğruyu bulsalar. Burada bu düzenin uygulayış biçimi ve araçları hakkında detaylı söz söyleme imkanımız olmadığından bu genel değinmeyle yetiniyoruz. Ancak, iğrenç faiz işleminin ekonomik hayatın bir zorunluluğu olmadığı ve daha önce metottan sapıp İslam'ın tekrar çevirdiği insanlığın, bugün tekrar sapan insanlığın kendisi olduğu ve güçlü, şefkatli ve sağlam metoda dönmek istemediği de açığa çıkmıştır. 275 faiz yiyenler şeytan tarafından çarpılmış kimseler gibi ayağa kalkarlar, bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır, oysa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Kim kendisine Rabbinden bir öğüt gelir gelmez faiz yemeye son verirse geçmişte aldığı faizler kendisinden geri alınmaz, onun inşallah a kalmıştır, fakat kimler tekrar faizciliğe dönerlerse onlar, orada ebedi olarak kalmak üzere cehennemliktirler. 276 Allah faizi eritir, buna karşılık sadakaları artırır, Allah, haramda ısrar eden, hiçbir günahkar kafiri sevmez, bu, gerçekten korkunç bir hamle ve son derece ürpertici bir tasvirdir. Şeytan tarafından çarpılmış kimseler gibi ayağa kalkarlar. Hiçbir manevi tehdit, bu somut, canlı ve hareketli tablo kadar duygular üzerinde etkili olamaz, şeytan tarafından çarpılmış ve donakalmış insan tablosu, insanların sıkça görüp bildiği bir tablo, ayeti kerime, bu tabloyu, duyguların korkutulması konusundaki uyarıcı rolünü yerine getirmesi, faizcilerin duygularını harekete geçirmesi, onları sarsıp ekonomik düzenlerinin alışkanlıklarından ve kendilerine karşı sağlayan hırslarından çekip çıkarması için gözler önüne getiriyor. Bu tablo eğitici etkisi bakımından yerine göre yararlı bir araç olduğu gibi aynı zamanda gerçek bir olguyu da ifade etmektedir. Gerçekte tefsirlerin büyük çoğunluğunda bu korkunç tablodaki kalkışın diriliş günündeki kalkış olduğu kamsı yer almaktadır. Ancak bize göre bu tablo şu yeryüzünde insan hayatında bizzat gerçekleşen bir olgudur. Ayrıca kendisinden sonra gelecek Allah ve Resulüne karşı savaşmaktan korkutan ayeti kerimeye de uygun düşmektedir. Biz, şu anda bu savaşın varlığının sürdüğünü, faiz düzeninin ağına düşüp, hummaya tutulmuş gibi çırpınan sapık insanlığın başına musallat olduğunu görüyoruz. Bugün insanlığın pratik hayatından bu gerçeği doğrulayan olguları detaylıca açıklamadan önce, Kur'an'ın Arap Yarımadası'nda karşılaştığı faiz manzarasını ve cahiliye mensuplarının bu konudaki düşüncelerini sunuyoruz. Cahiliye döneminde bilinen bu ayetlerin ilk defa ortadan kaldırmak için indiği faizin, nesi, ertelenen, ve, fadel, arttırılan, olmak üzere başlıca iki şekli yaygındı. Katade, nesi, ertelenen, faiz hakkında, cahiliye ehlinin faizi, adamın herhangi birine belli bir süre için bir şey satması, günü geldiğinde borçlunun ödememesi ve onun da borcunu arttırıp ertelemesi şeklindeydi, der. Mücahit şöyle der, cahiliyede bir adamın başka bir adama borcu olurdu, adam, borcunu ertelersen sana şu, şu var derdi, o da ertelerdi. Ebu Bekir el-Sesas, bilindiği gibi cahiliye döneminde faiz, şartlı arttırma ile beraber, bir süre için borç şeklindeydi, artış süreye karşılıktı, Allah bunu ortadan kaldırmadı, der. İmam Razi de tefsirinde şöyle der, cahiliye döneminde en yaygın olan, nesi, ertelenen, faizdi, onlardan biri, her ay belli bir miktar almak üzere malını bir başkasına verirdi, ama mal olduğu gibi kalırdı haliyle, belirlenen süre dolunca, ana malı isterdi, şayet borçlu ödeyemeyeceğini bildirirse hakkını ve süresini arttırırdı. Üsame b. Zeyd'in Resulullah'tan selam üzerine olsun rivayet ettiği hadisde peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Faiz ancak nesi erteleme de vardır." Buhari ve Müslim Fadel, arttırılan, faiz ise kişinin herhangi bir şeyi benzeri bir şey karşılığında fazlasıyla satmasıdır, altını altınla, parayı parayla, buğdayı buğdayla, arpayı arpayla satmak gibi, bu da, faize benzemesinden ve faiz muamelesinde hatıra gelen duyguların benzerini barındırdığından bu kapsama alınmıştır, çağdaş işlemlerden söz ederken bu noktanın bizim için büyük önemi olacaktır. Ebu Said el-Hudri, Resulullah'ın şöyle dediğini rivayet eder, altına altın, gümüşe gümüş, buğdaya buğday, arpaya arpa, hurmaya hurma, tuza tuz, her şey benzeriyle. ile, ele el, kim artırır ya da arttırmasını isterse faiz yapmış olur, burada alan da veren de eşittir, Buhari ve Müslim. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği bir başka hadiste şöyle denir, Bilal, Resulullah'a burni cinsinden hurma getirdi, Resulullah, bunu nereden aldın, buyurdu, Bilal, yanımızda kötü hurma vardı, bir sağ karşılık iki sağ, gönderdik, deyince Resulullah, ah, tıpkı faiz, tıpkı faiz, yapma bunu, satın almak istediğinde hurmayı başka bir şeye sat sonra da iyisini al, buyurdu, muttefekun aleyh. Birinci tür uygulamada, esas miktarın üzerine ekleme, bu ek miktarı belirlenen süreye karşılık alma ve bu ek miktarın anlaşmanın bir şartı olması yani başka hiçbir neden olmaksızın yalnızca zamanın geçmesiyle malın mal kazanması gibi bütün faiz işlemlerinde görülen faiz unsurlarını barındırması nedeniyle faiz olduğu açıkça görüldüğünden açıklamayı gerektirmez. İkinci tür uygulamaya gelince, arttırmayı gerektiren benzer iki şey arasında temel farkların bulunduğu kuşkusuzdur. Bu durum iki sa kötü hurma verip bir sağ iyi hurma alan Bilal'in olayında açıkça görülmektedir. Ancak, iki türün asıl itibariyle benzer olması faiz kuşkusunu doğurmaktadır. Çünkü burada hurma hurmayı doğurmuş oluyor. Bu yüzden Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, bunu faiz olarak nitelendirmiş ve yasaklamıştır, ardından değiştirilmek istenen çeşidin paraya çevrilmesini ve bu parayla da istenen çeşidin alınmasını emretmiştir, amaç, işlemden faiz şüphesini tamamen uzaklaştırmaktır. Herhangi bir şeyi benzeri karşılığında satarken arada bir sürenin bulunmaması için elden ele, tutmanın şart koşulması da bu amaca yöneliktir. Çünkü süre belirlemede ek bir kazanç söz konusu olmasa bile faizin gölgesi vardır, faiz unsurlarından biri mevcuttur. Herhangi bir uygulamada faizin gölgesinin belirmesine karşı Resulullah'ın ne kadar duyarlı olduğu ortaya çıktığı gibi cahiliyede yaygın faiz uygulamasına karşı akılcı tedavisinin hikmeti de açıktır. Günümüzde, Batı'nın kapitalist düşünce ve düzenleri karşısında ruhen bozguna uğramış bazı kimseler bu haram kılmayı, Üsame'nin hadisine ve Selef'in cahiliyede yaygın faiz uygulamasını tavsif edişlerine dayanarak çeşitli faiz şekillerinden biri olan, Nesiye'ye ertelenen, faize indirgeyip cahiliyedeki faiz uygulamasına tıpatıp uymayan çağdaş faiz şekillerini İslam adına dinen helal saymak istiyorlar. Ancak bu girişim, ruhsal ve akli bozgunun bir belirtisinden öteye gidemez, çünkü İslam, bir takım göstermelik davranışlardan ibaret bir düzen değildir, o, köklü bir düşünceye dayanan bir hayat düzenidir, İslam, faizi yasaklarken bir çeşidini yasaklayıp diğer bir çeşidini bırakmaz, kendi düşüncesine aykırı her düşünceyi ortadan kaldırdığı gibi kendi mantığıyla uyuşmayan her düşünceye savaş açar bu konuda o kadar riyarlıdır ki faiz mantığının gölgesini ve faizci duyguları iyice uzaklaştırmak için fadel arttırılan faizi bile yasaklamıştır bu yüzden, ister cahiliyenin bildiği şekilde olsun, ister yeni ortaya çıkan şekilde olsun, faiz uygulamalarındaki temel unsurları içerdiği ve bencillik, açgözlülük, bireysellik ve kumarbazlıktan ibaret faizci mantıkla zehirlendiği, nasıl olursa olsun, yeter ki kare ibaret pis düşünceye bulaşmış olduğu sürece tüm faiz uygulamaları haramdır. Bu gerçeği iyice kavramamız ve Allah ve Resulü tarafından faizci toplumlara karşı savaş açıldığını idrak etmemiz gerekmektedir. Faiz yiyenler şeytan tarafından çarpılmış kimseler gibi ayağa kalkarlar. Faiz yiyenler deyimiyle sadece faiz karını alanlar kastedilmemektedir. Bu korkunç ayette tehdit edilenlerin başında gelseler bile bu deyim, faiz toplumunun tüm fertlerini kapsamaktadır. Cabir B. Abdullah'tan şöyle rivayet edilir, Resulullah, faiz yiyeni, yedireni, şahit olanı ve yazanı lanetledi ve bunların tümü aynı oranda sorumludurlar, dedi, Müslim, Ahmet, Ebu Davud ve Tirmizi. Bu, bireysel faiz işlemleri içindi, Tamamen faiz esasları üzerine kurulu toplumlara gelince, tüm bireyleri lanetlenmiş, Allah'ın açtığı savaşa maruz kalmış ve hiç tartışmasız Allah'ın rahmetinden kovulmuşlardır. Onlar hayatlarında istikrar, güven ve rahat yüzü bulamayan, hummaya tutulmuş, muzdarip, sıkıntılı bir yaşantı içindedirler ve kalktıklarında şeytan tarafından çarpılmışlar gibi hareket ederler. Çağdaş kapitalist düzenin, geçen 4 asırda, oluştuğu ilk günlerde bu konuda şüphe söz konusu olmuş olsa bile bu asırların deneyiminde şüpheye asla yer kalmamıştır. Bugün içinde yaşadığımız dünya, aklı başında olan kişiler, düşünürler, bilginler ve araştırmacıların itiraf ettiği ve Batı uygarlığının merkezi olan bölgeleri dolaşan seyah ve gözlemcilerin gördüğü gibi bu bölgelerdeki maddi uygarlığın tüm görkemine, sanayi ürünlerinin gelişmişliğine, gözleri kamaştıran maddi refahın tüm görüntülerine rağmen her yönüyle sıkıntı, ızdırap, korku, sinirsel ve ruhsal has yaratılıkların yaygın olduğu bir dünyadır. Üstelik bu dünya sürekli, yaygın, öldürücü ve sinirsel savaşların orada burada bir türlü bitmeyen ızdırapların tehdidi altındadır. Bu maddi uygarlığın, maddi refahın birçok bölgedeki kolaylığının, geçim sıkıntısının olmayışı ve rahatlığın dahi ortadan kaldıramadığı iğrenç ve uğursuz bir bedbatlıktır. Görmemek için kendi kendine gözlerini perdelemeyen herkesin görmek istediği sürece yüz yüze geleceği bir gerçektir bu, Amerika, İsviçre ve maddi refahı olan birçok ülkede insanların genelde maddi açıdan bir sorunlarının olmadığı bir gerçektir, ancak insanlar mutlu değildirler, zengin oldukları halde sıkıntı, yüzlerinden okunuyor, yoğun üretim faaliyetinde bulundukları halde doyumsuzluk hayatlarını yiyip bitiriyor, bu doyumsuzluklarını kimi zaman çılgınlık ve haykırışlar ile, kimi zaman ilginç görüntü ve aykırılıklarla, kimi zaman da cinsel ve ruhi sapıklıklarla dışa vururlar. Ardından kaçına ihtiyacını duyarlar, kendilerinden, içinde yaşadıkları boşluktan, hayatın akışından ve nimetlerinden bir nedeni görülmeyen bedbatlıktan kaçmaya başlıyorlar, intihar etmekle, çılgınlıklar yapmakla ve anormalliklerle kaçıyorlar, sonra bu sıkıntı, boşluk ve hiçlik duygusu hiçbir zaman peşlerini bırakmıyor, rahat yüzü göstermiyor bu zavallılara, niçin? Tabiatıyla bunun başlıca sebebi, insanların dertli, ızdıraplı, sapık ve bahtsız ruhlarının, bunca maddi gelişmişliğe rağmen, ruhun gıdası olan imandan, Allah'a güvenden, bir de Allah'a imanın ve O'nun ahdine ve şartına uygun yeryüzündeki hilafetin bahşedip çizdiği büyük insanlık hedeflerinden yoksun olmalarıdır. Bu belli başlı ve büyük sebebin bir şıkkını da faiz belası ve gelişen ve fakat gelişmesinin iyilik ve bereketini tüm insanlığa aynı düzeyde dağıtmak suretiyle dengeli ve eşit bir şekilde gelişmeyen, ancak bankalardaki bürolarına kapanan bir avuç para babası faizcinin menfaatini gözeten ekonomi belası oluşturmaktadır. Bu faizci para babaları sanayi ve ticareti, garantili ve belirli faizlerle borçlandırmak Böylece sanayi ve ticareti belli bir yöne yöneltmektedirler. Bu yolun da ilk hedefi, herkesin onunla mutlu olacağı ve herkese düzenli iş ve garantili geçim sağlayacak ve herkese ruhsal güven ve toplumsal huzur hazırlayacak şekilde insanlığın sorunlarını ve ihtiyaçlarını gidermekten ziyade milyonların ezilmesi, yoksulluğu ve hayatlarının bozulması ve bütün insanlığın hayatına şüphe, sıkıntı ve korku to yorumlarının ekilmesi pahasına da olsa en fazla kar gerçekleştirecek üretimi sağlamaktır. Şüphesiz yüce Allah en doğrusunu söylüyor. Faiz yiyenler şeytan tarafından çarpılmış kimseler gibi ayağa kalkarlar. İşte biz bu gerçeğin kanıtlarını dünyadaki pratik hayatımızda görebiliyoruz. Faizciler, Resulullah döneminde faizin haram kılınmasına karşı çıkmışlardı. Faiz işlemlerinin haram, ticaretin ise helal kılınmasını gerektirecek bir nedenin bulunmadığını ileri sürerek itiraz etmişlerdi. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Dayandıkları benzetme, faiz gibi ticaretin de fayda ve kar sağlamasıydı. Bu, boş bir benzetmedir. Çünkü ticari işlemlerde karda zarar da mümkündür. Ayrıca kişisel yetenek ve çaba, hayatta yürürlükte olan tabii şartlar kar ve zarar üzerinde etkili olmaktadır. Faiz işlemlerinde ise bütün durumlarda kar haddi belirlenmiş olur. İşte başlıca fark budur. Haram ve helal kılınma nedeni bu noktada yatmaktadır. Her ne şekilde olursa olsun, karın garantiye alındığı tüm işlemler, karın kesin ve belirlenmiş olmasından dolayı faiz kapsamına girerler, inatçılık ve demagoji yapmaya gerek yoktur. Oysa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Bu unsurun, alışverişte bulunmayışı ve daha birçok neden, ticareti aslında insan hayatı için yararlı ve faiz uygulamasını da zarar verici kılmaktadır. İslam o zaman mevcut olan sistemi, ekonomik ve toplumsal hayatta sarsıntı meydana getirmeden gerçekçi bir şekilde tedavi etmişti. Kim kendisine Rabbinden bir öğüt gelir gelmez faiz yemeye son verirse geçmişte aldığı faizler kendisinden geri alınmaz, onun işi Allah'a kalmıştır. Yüce Allah, yasayı koyduğu andan itibaren yürürlüğünü başlatıyor. Kim Rabbinin öğüdünü dinler ve faizden vazgeçerse geçmişte aldığı faizler geri alınmaz, onun işi Allah'a kalmıştır ve onun hakkındaki hükmünü dilediği gibi uygulayacaktır. Bu ifade kalbe geçmişte işlenen bu günahtan kurtuluşun Allah'ın dilemesi ve rahmetine bağlı olduğu duygusunu akıtmakta ve bu işten ürperti duymasını sağlamaktadır. Gide. Derek kendi kendine şöyle demeye başlar, bu kötü işten elde ettiklerim yeter, vazgeçip tevbe edersem Allah, günahlarımı belki affeder, bundan sonra artık faiz almayacağım, Kur'an bu eşsiz metoduyla kalplerin duygularını işte böyle tedavi ediyor. Fakat kimler tekrar faizciliğe dönerlerse onlar, orada ebedi kalmak üzere cehennemliktirler. Ahiretteki azabın gerçekliğine ilişkin bu tehdit az önce işaret ettiğimiz eğitim metodunun güzelliklerini güçlendirmekte ve kalplerin derinliklerine yerleştirmektedir. Ancak, uzun vadeli ihtirasların şaşırttığı, vaat edilen azabın hakikatini bilmeyen bazı kimseler, ahiret gününü hesaba katmayabilirler, işte Kur'an bunları da dünya ve ahirette topluca erimekle korkutuyor, bu arada sadakanın faizin değil artıp arındırdığı gerçeğini yerleştirmekte ve küfür ve günahtan dolayı icabet etmeyenlerin kulaklarını sağır edecek tarzda haykırmakta ve yüce Allah'ın günahkar kafirlerden hoşlanmadığını onlara göstermektedir. Allah faizi eritir, buna karşılık sadakaları arttırır, Allah, haramda ısrar eden, hiçbir günahkar kafiri sevmez. Kuşkusuz Yüce Allah'ın azabı ve vadi doğrudur, faizle muamele gördüğü halde, içinde bereket, huzur, mutluluk, güven ve sükunet adına bir şey kalan bir toplum görmemiz mümkün değildir, Yüce Allah faizi eritir, bu pis uygulama bulunduğu topluma kıtlık ve bedbatlıktan başka bir şey kazandırmaz, görünürde bir refah, üretim ve gelir kaynağı bolluğu göze çarpabilir, ancak bereket, gelir kaynaklarının kabarıklığından Ziyade güven içinde bu kaynaklardan güzellikle yararlanmadır. Daha önce gelir kaynakları bakımından son derece zengin ülkelerde yaşayan insanların kalpleri üzerine çöken uğursuz bedbatlıktan söz etmiştik. Bugün ise bu ülkelerden bütün dünyaya sıkıntı, dehşet ve ızdırap saçılmaktadır. İnsanlık sürekli öldürücü savaşların tehdidi altında sabah akşam soğuk savaş gerginliği ile yatıp kalkmaktadır. Gün ve gün hayat farkında olsun olmasın insanların sinirleri üzerinde bir ağırlık meydana. Getirmekte böylece ne malında, ne ömründe, ne sağlığında, ne de gönül huzurunda bereket yüzü görmektedir zorunlu, zekat ve gönüllü olarak verilen sadakalarda temsil edilen dayanışma ve yakınlaşma esasına dayanan, şefkat, sevgi, hoşnutluk ve hoşgörü ruhunun egemen olduğu, sürekli Allah'ın fazlı ve sevabı gözetildiği, onun yardımına ve sadakayı ziyadesiyle arttırdığına sonsuz güvenin olduğu, evet bu esaslara dayanan bir toplumun, fert ve topluluğun mallarını, rızıklarını, sağlıklarını, güçlerini, kay kalbi güvenlerini ve gönül huzurlarım hiç şüphe yok ki Yüce Allah bereketlendirir. Beşerin pratiğinde bu gerçeği görmeyenler, görmek istemeyenlerdir, çünkü, görmemek işlerine gelmektedir, ya da bilerek ve kasten gözlerinin önüne bulanık sapıklık perdesini geren, iğrenç faiz düzeninin kurulmasında yararları bulunan bu yüzden gerçekleri görmekten kaçınanlardan başkası bu gerçekleri görmezlikten gelemez. Allah, haramda ısrar eden, hiçbir günahkar kafiri sevmez. Bu sonuç, haram kılındıktan sonra faiz uygulamasında ısrar eden ve Allah'ın sevmediği kimseler hakkında kesinlik ifade etmektedir. Kuşkusuz bin defa, layıla heylallah, Muhammed'ün Resulullah deseler de Allah'ın haram kıldığını helal sayanlar, küfür ve günah sıfatını hak etmektedirler. Çünkü İslam, dille söylenen bir kelime değildir, o bir hayat düzeni ve pratik hayat metodudur, onun bir parçasını inkar etmek bütün bütününü inkar etmektir, faizin haram olduğunda hiçbir kuşku olmadığı gibi onu helal sayıp hayatı faiz esaslarına dayandırmak da küfürdür, günahtır, bundan Allah'a sığınırız. Küfür, günah ve faizci hayat metodu ve düzeni taraftarları karşısında, burada iman ve salih amel sayfası, bu tarafta yer alan mümin kitlenin özellikleri ve faiz düzeni karşısında bir başka düzen zekat düzeni etrafında odaklasan hayat kuralları sunulmaktadır. 277 onlar ki inandılar, iyi işler yaptılar, namazı kıldılar ve zekatı verdiler, Rabbileri katında mükafatları kendilerine mutlaka verilecektir, onlar için artık korku söz konusu değildir, onlar hiç üzülmeyeceklerdir. Bu sayfada yer alan en belirgin unsur, zekat, yani karşılık beklemeden Allah için verme unsurudur. Surenin akışı bununla müminlerin sıfatını ve mümin toplumun esas kuralını sunmaktadır. Ayrıca mümin topluma bahşedilen güven, huzur ve ilahi hoşnutluk tablosu da sunulmaktadır. Kuşkusuz hayatın hiçbir alanında faiz düzeninin sağladığı garantilere ihtiyaç duymayan, dayanışma ve yardımlaşma içinde bulunan toplumun temeli de zekattır. İslam düzeninin pratik hayatta uygulanmasına tanık olan Müslüman ümmetten ayrı düşmüş, imani düşünce, eğitim ve ahlak esaslarına dayalı insan ruhunu özel kalıbına sokup şekillendiren sonra da doğru düşüncesini, temiz ahlakını ve üstün faziletlerini tenefüs ettiği düzeni egemen kılan sisteme tanık olmamış nesillerin ve bizim duygularımızda zekatın şekli, değişikliğe uğramıştır, faiz temeline dayalıca Ahiret toplumu karşısında yer alan İslam düzeninin temelini zekat oluşturmaktadır. Bundan sonra hayat gelişir ve ekonomi de bireysel çaba ya da faizden arı dayanışma çizgisi üzerinde yoluna devam eder. İnsanlık manzaralarının en yücesini görmemiş, bedbat ve talihsiz nesillerin duygularında bu tablo artık değişmiştir. Bu insanlar faiz temeline dayalı maddi düzenin sapıklığı içinde doğup büyümekte, her tarafta cimrilik, bencillik, azgınlık, ihtiras ve insanların vicdanlarına egemen olmuş iğrenç bir egoizm görmektedir. Bu düzende mal ihtiyacı olana ancak iğrenç faiz yoluyla ulaşmaktadır. İnsan Birikmiş parası ya da faiz kurumlarından birine sermayesinin bir kısmını yatırmak suretiyle ortak olmadıkça güvencesiz kalmaktadırlar, ticaret ve sanayi, ihtiyacı olan sermayeyi faiz ödemeden bulamaz olmuştur, artık bu kötü talihli nesillerin duygularında, bu düzenden başka bir düzenin olamayacağı ve hayatın ancak bu esaslara dayanabileceği düşüncesi yer etmiştir. Zekatın şekli o denli değişmiş ki, giderek bu nesiller onu, kendisine dayanılarak çağdaş bir düzenin kurulamayacağı gülünç, bireysel bir bağış saymışlardır. Ancak, zekat gelirlerinin ne kadar kabarık olduğunu, İslam'ın özel bir yöntemle meydana getirdiği, eğittiği, direktif ve yasalarla yönlendirdiği ve içinde yaşamayanların vicdanlarının erişmeyeceği, kendine özgü hayat düzeniyle idare ettiği insanların ödediği bu zekatın, kazancıyla birlikte esas paradan yüzde iki buçuk, yüzde iki virgül beş oranında alındığını biliyorlar mı? Bu oran ekin ve madenlerde yüzde beş, yüzde on ve yüzde yirmiye kadar yükselir. Zekat Müslüman devletin topladığı farz bir haktır, kişisel bir bağış değil, bununla Müslüman kitle içinde ihtiyaç sahiplerine yardım edilir. Böylece her fert hem kendi hayatını hem de çocuklarının hayatını her halükarda güvencede hisseder, ayrıca ister ticari ister ticaret dışı olsun borcunu ödeyemeyenlerin borcu da zekat gelirinden karşılanır. Bir düzenin şekli önemli değildir, önemli olan ruhtur, İslam'ın kendi direktifleri, yasaları ve düzeniyle eğittiği toplum, düzenin şekli ve uygulamalarıyla uyum içinde olduğu gibi yasalar ve direktiflerle de bütünleşir, yardımlaşma duygusu vicdanlardan ve düzenlemelerden uyum içinde ve birbirini tamamlar şekilde fışkırır bu toplumda, bu, diğer materyalist düzenlerin gölgesinde doğup büyüyenlerin düşünemeyeceği bir Gerçektir. ancak biz İslam mensupları bu gerçeği biliriz, imani zevkimizle bunun tadına varırız, şayet bu zevkten yoksun olmuşlarsa bu onların kötü talihlerinin, bahtsız paylarının sonucudur, onlara uyan ve önderliklerini onlara teslim eden beşeriyetin payı da öyle ve payları da bu olsun, Yüce Allah'ın, onlar ki inandılar, iyi işler yaptılar, namaz kıldılar ve zekatı verdiler, ayetiyle tanımladığı kişilerin, müjdelediği hayırdan yoksun olsunlar, ecir ve sevaptan yoksun olmakla beraber güven ve hoşnutluktan da yoksun olsunlar, tabii ki onlar, bilgisizlikleri, cahiliyeleri, sapıklıkları ve inatlarından dolayı yoksun oluyorlar. Yüce Allah, hayatlarını, iman, iyilik, kulluk ve yardımlaşmaya dayandıranlara, ecirlerinin yüce katında korunacağını vadediyor, korku nedir bilmeyecekleri bir güven ortamı ve hiçbir zaman üzüntü duymayacakları bir mutluluk vadediyor. Rabbleri katında mükafatları kendilerine mutlaka verilecektir, onlar için artık korku söz konusu değildir, onlar hiç üzülmeyeceklerdir. Faiz yiyenlerin ve faiz toplumunun, yok edilmek, helak, çarpılma, sapıklık, sıkıntı ve korkuyla tehdit edildikleri bir sırada, İnsanlık bu gerçeği Müslüman toplumun pratiğinde bir olgu olarak görmüştü, bunu da faiz toplumunun pratiğinde bugün görmektedir. Şayet her gafil kalbi tutup şu ideal gerçeği görene kadar şiddetle sarsabilseydik, kapalı gözleri tutup kapaklarını açarak bu olguyu gösterebilseydik, gücümüz yetseydi mutlaka yapardık.